O da Efebay dünya giriyor, öpüzün borcundan, şey cehaletin şeyleri. O da der ki, dünyayı tutan 10 tane direk var, manevi yani direk. Direk değil, cami direk Ben dünyaya her girişimde bu direkten birisini götüreceğim. En sonunda Kur'an-ı Kerim'i temsil eden direk Kur'an-ı Kerim Allah'a yalvaracak, Ya beni sen yarattın.'' Evet, Kur'an hadisi, yaratılmıştır, dünyanın hadisi, yani biz de hadisiz. Kur'an-ı Kerim bizlere geldiğine göre, o da yaratılmıştır. En son Kur'an-ı Kerim kendisini yarattı, yarattı, beni sen yarattı. Ama şimdi insanlar benimle amel etmiyorlar, yani benimle işçilerini bana göre tazim etmiyorlar. Ya, beni bir torbaya koydum duvara alırlar, orada süs, süs eşyası değil. Ben bugün bir süs eşyası olaktan başka bir şey değilim. Ben al, bu beni sıkıyor, Ben al. Allah buna pek bir şey bir başka itibar ama sonradan ısrarlar olunca son direk, Kur'an-ı Kerim bir anda bütün zihinlerden yani satırda silinecek. Kur'an geldiği yere geçecek, Kıgamit'in başına geçecek. Gönül o zaman da peki bu direkler nedir? Şimdi aklınızda birkaç tanesi kaldı. Diyor ki, e, anne, baba ve çocuklar arasındaki bağ kopacak. Kopacak. Büyük bir anne, anne, babaya saygı, çocuk, çocuklara karşı sevgi, azalacak ya da kalmayacak. Paranın para çoğalacak fakat değeri olmayacak. Efendim, işte karı-koca arasındaki sahibi kopacak. Bunun gibi halen cari olan, yürümüş olan, yani bununla geldi, bu ne alıyor. Var mı şimdi ailede düzen falan, yani vergiye efendim, aferin kedikabet gibi i̇şte, kapış olursun. Efendim, e Annenin babanın çöpüldü arkadaşı. Çöpüldü tanımıyor olabilir. Babanın adı Mobluk, ana adı Kocakare. Çözsünlerden malı mizm olsun. Bu, evet. şey bu. Evet. Fakir görüşüyor. Bunun gibi plan değeri var mı? Cepler parada olan mı? Bunun gibi on tane şey, hatta daha çözen biliyordum benim aklıma gelmedi. Demek ki de, kuran camet de bugün hamile olan gittiği, asla bakmadığı camilerden camenin doğruduna bakmazsınız. Özür eten cami tamam. Bu akka kederi yoktur, keder kopmadı. Bu ayete kaldırılır, kaldırılır. Kuran karşı Müslüman Müslüman öldürüyor, öldürüyor. zamanı onu. Kimin emniyeler, Yahudyen emniyetleri, yani Müslümanlar birbirini yorar. Mütevelli, kıyamet, kıyamet alametleri. Ama genelde kıyamet kocane olabilir. Alametleri çıkar da bir, bir ayama çok çok uzun sürebilir, bitmemem. Cehennemde onlara söylüyorum Allah bırakıp da takdirden nerede diyor söylüyorlar. Sizi yardım ediyorlar mı ya kendi baştan yardımları dokunuyor mu? Onlarda can yok ki zaten dokunsunlar. Artık onlar da azgınlar da iblis orduları da yüzleri koyun top yenen cehennem içerisine yüzleri koyun yüzde, yüzü koyu diyecek olur yüzleri demiş. Benim cehennemi atacaklar. Yani hareket yüzü koydu olan iş Orada birbirleri de çekişerek şöyle dediler, karafiler ve putlar birbirleri şöyle diyorlar: Tapulana, tapulana tapılanlar. Put, put berestiler. Allah'a am olsun. Hakikat biz kapatacak, biz sapıklık içindeydik, peşkala olacak der ama iş işten geçmiş, yapılmış olanı yapılmış. İş işten geçmiş şimdi mizan günü, mizan tartılacak. Bizi, çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyordum o kafirler, o putlara biz size Allah sana diyor. Allah Siz Allah'tan kabul ettik. Halbuki sizin kendinize de faydalıdır ki faydan olsun. Muhattar, hüzme Tanrı'dan falan gibi eski şeyden. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Bu mücrim dedikleri kimler? Maksat, maksut, maksadın nedircesi maksat bir fikirdir. Maksut da onun geçegisidir. Maksut kendilerine saydıran reisleri yahut iblis ve iblis ordusu ve şihrdir. Yani siz bize bizi kandırdınız. Biz asıl Allah'ı unutturdunuz. Kendinizi Allah yerine koydunuz. Bizi sapıttınız. Bizi siz bu soktunuz. bizi o mücürmelerden başka saktırmadı. Artık bizim için ne, şef, ne, şef, ne şefaatçılardan bir kimse, ne de candan bir dost yok. O gün herkese kendi derdindedir. Şefaatçıları kim? Peygamberleri. Veliler, o zaman eviler var. deliler akil insanlar, peygamberler. Çünkü Müslüman, Müslümanın şefaatçısıdır bir şey var diye, niye Cenaze'de sonralarını nasıl tanımıştığınız var? Tamam ama ben ne bilmem kardeşim, Allah bilir diye bir geçecek geçiyorum, ne bilmem, tanımam ki. yani sonradan e, bu adam söyledi, niye bunun arkadaşa var? Ne bilmem, Allah bilir diye Bizim için hakikaten bir geri dönüş olsaydı, Olsaydı biz de, müminler de olsaydık, bizi atıp gidip, hatta dua da vardı önce. Yarabbi bizi tekrar dünyaya döndür de sana layık bir kul olalım diye bir dua. Ama atılan Allah'ın üstüne geçmiş, yapılacak başka bir şey yok, <gülüyor> neyse cülmün, yaptığın şey neyse harekete onun karşılığını göreceksin. Cezası ceza ise ceza, mükafat, Allah en ufak bir zerreyle kaybetmez. Hepsini ortaya koyar. Meğer ki atağa kavmi çalıştırması? Allah'ın da bir atağa kavmi vardır. Müzgüm de olsa bazen hafta tarafta oluyor, affediyor. Onun takdirine kalmış bir şey be, yok. Yoksa Allah Hele, hele, hele kul hakkını hiç affetmiyoruz. Kul sadece insan diye söylüyor arkadaşlar. Hayvan da kul. Bütün yaratılmışlar kul. Güzel bir ormanı takla açmış, ateş yapıyorsun. O ağaçın da hakkı var, dünyada kalmaman da var. Yapmaman lazım. Bir kedi, köpek falan filan, hayvanın tekmesiyle gidiyorsun. Hakkın yok. Allah o kedi köpesini dövsin diye yaratmadı ki. Değil mi? Onun da rızkını Allah sana bağlamış belki de. Bunun Senin verdiklerini geçin onları da. Bilemezsin. O şey herkese gayet mülayim davranmak lazım. Şşş şşş şiddetten fayda çıkmaz. Mülayimet fayda verme o zaman. Şişt şişt şişt şiddetin tutunluğu yavaş var artırmak bir ceza da yapılır ama asla öldürmek veyahut da onlara katletmek, öldürmesen de canını, ağırca canını yakmak diye bir şey yok. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman edici değillerdir. Burada e, o şey, ibret şu, bu dosdoğru haberlerde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Kalmayan kısasında Allah hadiseleri bir sebebe mebni kılmıştır. Allah sebepsiz bir şey yaratmaz. Öyle bir hasiyedir ki burada hepimizin ibret alacağı bir şekilde şey olsun. Allah boş boşuna bir hadise yapmaz. Her hadiseyi bir şey mevni sebebe mevni demekse sebep sebebe nereden yapar. Eğer bir milletin başına bir musibet gelecekse o milletin başına bir zalim adam getirir. Milletini tanımayan sevmeyen adam getirir. O, o milletin canını okur. Ve o nebini de harfler dertlerle, hastalıklarla o milleti yok eder. Veyahut da ne bileyim yani yanlış yolda olan bir adama meyantubu hastalık verir. Kurtaramaz. İş yapamazsın. Gör. Zulmün sonu budur. Onun bir şey anlatmak için Allah sana bir hadise, bir şey yaratır, verir. Görün. Zaten Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Birçok gidin diyor eski kavimlerin okuduğu, olduğu şehirlerde de görün diyoruz. O mamureler. Şimdi canlı bir misal. Bugün Lütköy'e var. Diyorsun. Filistin'de, Yahudiler'de Lütköy'e. Acı bir göl, içine girdiğin zaman satın su üstüne kalıyorsun. Batmaya çalışsa insandan daha ağır bir su. Efendim bunun, bu gölün seviyesi deniz seviyesi, 400 metre aşağıda. Gibi de 400 metre, yani deniz seviyesi, sivri metre aşağıda gibi. Dibinde lüt, düz var, lüt. lüt. kavmi işte devletin karşı geldiği için. Allah onları batırdı. Lüt ama lüt lüt peygambere gayri gaydaki durumdan dolayı Allah onları batırdı. Onları peygamber gönderdi anlamadılar. Şu bu hasereleri anlamadı. Yani, bir, bir anda lüt, şehri battı 400 metre bir çukur oldu. yere de bir su toplamda bir çöl olduğu için tuzlu sularla o göl şimdi kapkara demeyim de diye lütüzde bir şey batmamıştı da batmazdı. Vardı halbuki artık bir denizaltı motoruymasıyordu gemi batıramasın batmasın. <gülüyor> o Lut aşağı inmişler şehir hale gelen durum Lut şehri mermer çok güzel bir şehirmiş batmış. Senin Rabbin muhakkak ki mutlak garihtir. Allah her üst her üstündür maklaki. Suçlu olan bizleriz. Allah'ın Allah'ın suçlu ispat edemeyiz. Onun için Allah yaptığında haklıdır. Çok esirgecidir. Allah çok esirgecidir, merhametlidir. Mesela merhamet o zaman biz merhameti sayesinde Esirgeciği sayesinde bir dakika günahlarımızın karşılığını yorulmuyoruz, görsel de şu hafif atlatıyoruz, onun bir de rahim, rahim sıfatı var, Kullan açıyor, ne kadar şey açıyor, cezasını vermiyor Veriyor, dediğim, dediğim gibi, bir vesileyle, ile için için iş bakın, zalimden sunumudur diye veriyor. Şimdi burada bir takım mesajı vermiş. Nuh kavmi gönderilen peygamberleri teksi etti. Lut demişti işte şimdi. Lut Lut şehrin bulunduğu eskiden peygamberler bir, bir kavme geliyor. Belki bir toplara geliyor. Lut kavmi işte. Lut kavmi bilmem. Bütün peygamberler işte hadi İsa, hadi Musa, <gülüyor> Muhasebileri gelmiş. Hz. İsa Risenlere kurulmuş. Bunun gibi Hz. Adem. Ondan neşet ettik. Her peygamber bir kavme gelmiş. Bazen aynı anda birkaç peygamber gelmiş. Bu evet. <gülüyor> kavmi gönderen peygamberleri tekzip etti. Ne oldu? Sonunda bir tufan geldi. Bütün dünyadaki canlılar, yani tufanın olduğu yerde bütün canlılar boğuldu gitti. Yani inananlar bir kemde toplandı. İnsanın bu kişi hiç, hiçtisi hiç Orta Avrupa'daki insanlar gene de onlardan türedi ee, otomandı bir milyon yedi binlerce demleki Kuranda ne var bu gemi fariye bitti fariye yani, kendi ateşine ateşlendi ocaklara yakıldı onu seviyordu demek ki bizim söylediğimiz gibi baş baş gitmedi gemi kazanları vardı. Bu arada çalışıyor. Kur'an'ı geniş manada, çok fazla teviri kapılmadan, geniş manada anlamak lazım. Yani Kur'an sadece bu bu hadiseyi ilmiş gibi bakmamak lazım. O hadisenin etrafında bir çok hadise vardır. Ona göre bakmak lazım. Abi bir kelime gemi Farem, demi harip etti. Harip ateşi yandı mıdır? Demek ki deme ateşten çalışıyor. Boşu boşu değil gibi. Hani ha, Nuh kavmi gönderip Peygamber'e teşrip etti. Nuh'u tanımadılar. Hadi sen de, kim alıyorsun falan dedi. gemi yapıyor, orada onunla alay ettiler. Hani biraderleri, birader dedi nesil Yani aynı ana babadan gelen insanlar, nesil. Ana İslam'ın nesil ben onlardandı eee o, o mil o kavmin insanıydı. Dışarıdan gelmedi. O o kavm içinden peygamber oldu. <gülüyor> Allah'tan Allah'tan korkmaz mısınız? Hazreti Adem'den o kalbe kalbe ya Allah'tan korkmak işte ben peygamberim. Allah tarafından gönderildim, sizlere bunları söylüyorum, bana inanın, iman edin. Şey, ona iman etmedi de, sonradan da o müthiş tufanda kaybolup gittiler. <gülüyor> Putları toplumdan dolayı, işte bu şey başınıza geldi. Şüphesiz ki, ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Ben Allah tarafından size gönderiniz, beni emin olun ki ben ee, Beni size Allah gönderdi, benim dediğimi inanın, benim dediğim yolunda yürüyün. Ama itibar etmediler. Dedi sana inanan kişi gemiye koy, sen de gir. Kendi oğlunu çağırdı, baba ben gelmem gemiye var ama bak o topan Bakma ben, ben Bütün dağ kapatıldı. Dört yani bin metrekli, üçüncü dağda zaten kaldı. Artık Allah'tan korkun ve bana iddia edin. Yapmadılar. Ben buna karşı, yani bu, bu tevhime karşı siz, sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bana bir para, put, mal vermeyin. Ben sadece Allah'ın emrilerini size tebliğ ediyorum. Ben bir tebliğ ediyorum zaten. Allah Hazreti Peygamber'e daha öylesin. Sen bir tebliğ edin. gönderilmiş. Bütün alemlere rahmetle gönderilmiş olan Peygamberimize de Allah aynı şey Sen bir tebliğ edicisin. Onlara karışma. Yapan yapar, yapın yapmaz. Ben bir korkutucu ortadan geldim. Ben bir müjdeci ortadan. Evet. Allah' inkar edenlere korktucu ortadan geldim, Allah'a iman edenlerine mücceci geldi geldim. Arada bitti bitti, telaffuz yok. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Bana mükafat verecekse Allah ve bana ceza verecekse Allah verir. Size bir iş yok. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin, acı durun. Kavmiye söylediği bunlar. Dediler ki, o kavim ki, arkana hep bayağı kimseler, hayat takımı kimseler, gelmiştir. Öyle mi? Evet. malca servetçe, fakir kimseler, bazenlere gelen sanat erbaları, yani küçük yasağı, senin gelen onlar. Asıl, asıl zadeler, sanayi. bakmıyor, yüzüne bakmıyorlar. Bayağı kimse düşmüşken biz sana iman eder miyiz? Ya şu aklındakiler bak. Bunlar çapur değil mi? bizim gibi azir diyor ki. Ben size niye gelirim, onlar gibi olalım? Muhte diyor ki, benim onların nereye yapmak olduklarını bir bilgim yoktur. Onların işlerinden, güçlerinden bir amirim yok. Çapurcu mu, e, zenginim, fakir mi? Bilmem, ben sadece tebliğ edeceğim. Onların hesabı, Rabbinden başkasına ait değildir. Onları Allah bilir Yok, Allah'a aittir. Ben hiç hareket etmez. Ben sadece cebi edeceğim. Eğer ince düşünürseniz, ince düşünürseniz takdirde onlar ancak Allah bilir, ben bilmem. Ve ben o müminleri sizin hatırınız için Ağır edici de diyelim, onların başında atıcı da diyelim, kovucu da değilim. Siz de onları aşağılıyorsunuz ama ben sizin yüzünüzden onları edemem, atamam, kovamam. Ben gelecek tehlikelerle apaçık korkuduğundan başka bir kimse de değilim. Ben sizin de Hz korkuyorum, Peygamber'e de aynı şey. Bütün Peygamberlere aynı esaslar geliyor. Ama zaman geçtikçe, geçen zamana göre peygambere gelen emirler de emirlerde daha şumurlu geliyor, daha başka türlü geliyor. Dedi ki, eynu sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak ki taşınmışlardan olacaksın, seni taşıyacağız. Ya bu fikirden vazgeç, bir adım seni yani en son ölüm. Nuh. Rabbim bilm dedi e, hakikat kavmim beni tesir etti. bittir ya kavmim beni yalanmıyor, inanmıyor ne yapsam inanmıştı, bir kaç tane başka bana inanan yok ve pet ediyor ben ay ben ay benim onlar arasındaki yükme sen nerede? Beni ve beraberindekileri, müminlere kurtar. Bu da şöyle bir duaymış. Ben ancak zahiri hale göre hükmederim. Eğer ince düşünüyorsanız onların fakirliğini yahut sanatikardan hasta ayılamaktan medarek medarekli bir Nuh hanı, yani onlar Allah'a şikayet ediyor. Benim Beni, beni ve beraberdik bana inenleri kurtar diye Allah'a dua ediyorum. Bunun üzerine, Allah söyle, biz de onu beraber olanlar da o dolu yüklü geminin içine salimen erdirdik. Gemin içinde selamete erdik. Bilirsiniz ki bu topan 4-5 ay sürdü. Yani dedim bugünkü Orta Doğu'da Irak'ta hadise Anadolu'nun güneyi ile Bastaköy'de arasında. Kimisi dünyada oldu diyor. Kimisi de sade oldu, oldu diyor. Büyük bir bambağmur dört ay gemi dalgalar arasında yüzde nihayet işte diktiği doğa sonunda gitti. Bugün Jude da ödenen güneydoğuda doğu Torosları'nın ortasında bir dağ eee Terskiy'le mi ne? Yahudiler anne. E, siyasi olarak ağrı dağı diye gösterilen her sene çıkarlar. Yalan. Mahsat bir e, mahsat başka. Diye gösterilen Kur'an'daki hüküm küldü dağıdır. Doğu Torosların Vangir'in güneyi bir dağıdır bu. Sonra arkalarında artık kalanlarını da suda boğulduk. bize gemiden, gemiye binenleri kurtardık ama gemiyi binmeden de su, suda boğulduk. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır fakat onların en çoğu iman edeceği değilleri. Allah o büyük bir felaket yarattı, bunda ibret alın. O tufanın tesadü halen var. var, ya, arazinin şekli olduğunu gösteriyor. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette o mutlak galiptir, çok esirgecilir. En sonunda gene onun dediği olur, onun dediğinden başka hiçbir şey. Olmaz. ne bitirelim şöyle. Alt kavmi de kendilerine gösterilen peygamberleri tekzip etti. Tekzip yalanlamak demektir. Yalanlamak. Demektir. Hani bir derler o Hud. Hud peygamber Kur'an'da onun bir sure vardı. Ve Hazreti peygamber o sureyle Allah onu tehdit etmiş Allah peygamberi. Beni kut kut eee kocattı. Eee çok şiddetli tekidi verdi ona. Allah'tan korkma göstermedi yani işte. Şüphesiz ben sistede gönderilmiş emin bir peygamberim. Diega desene böyle peşaftus kuruyor. O yüzden de bütün peygamber aynı aynı şey söylüyor. Allah'tan verici aynı hecede. Başka bir şey söylemiyor. Allah Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden buna karşı hiçbir ücret istemiyorum. Öbür peygamberin de aynı şey Hadi Hazreti Peygamberin şey söyledi. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Allah Hazreti Adem'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Şikidi'ye, bütün peygamberi bir kısmı hep aynı şeyi gönderdi. Vahdeti gönderdi. Bana inanan peygamber inanan. Aynı şey gönderdi. Tabi zaman geçti şey değişen hayata göre daha şumulli ayetlerde indi. Hazreti Peygamber'e gönderilen ayette Hazreti Huda gönderildi mi? O zaman insanlar hiç Hazreti Peygamber'i kabul etmezler. yüksek fikirleri kabul edecek durumda değillerdi. Hz. Hud, Hz. Peygamber zamanında ayetlikler gelseydi, insanlar ona inanır mıydı? İnanmazdı. Çünkü fikirler, yani, fikirler içinde cemiyete gönderilen e, sosyal ayetler var. Onlar çoktan zaten yerini bulmuş şeylerdi. Siz bir yüksek yerde bir alamet bina edip erinir misiniz? Ee, Bu arada e, güvencin kuleleri ya gergin için, erim için yüksek binalar gibi. Biri öbürü onlara şey veriyorsunuz su, soruyor. O bina yapacak, e, kudret değil başka? Ebedi kalacağınızı bunun yer altında su mahzenleri edinir misiniz? Yani dünyanın toprağının altında su mahzenleri de Sonsuza kadar kalabilir misiniz Böyle birçok olur mu? varken yüzü varken Niye gelin alttan dünya Hatta dünyanın yüzü varken niye çıkıp da Dünyanın sonuna kadar kulelerde kalacaksınız? <gülüyor> dünya yüzü başlıyor. Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Bu da mazlumları merhamet size değer hatta göndürür Ki yapıyorlardı. Artık Allah'tan korkun ve bana ithal edin. Hazreti Hud, Hud da bunları böyle söylüyor. Size bilip durduğunuz şeylerle, nimetlerle yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmakları ihsan eden Allah'tan sakının. Allah bunları size veriyor. Ama yapmadığınız takdirde bunları bir an içinde elinizden yakar, yıkar, hepsini mahveder, elinizden alır. Ya sizi öldürür, onlar başkasına kalır. Ben cidden üstünüze gelecek büyük günün azabından korkuyorum. Büyük gün, kıyamet Bu kıyamet. Zaten bunu kıyamete, devlete, perizde geldiler. Gelsin de görelim. Diyekten peygamberlerin alayı, peygamberlerin de alay ettiler. Dediler ki, vaz esen de yahut vaaz edicilerden olmasan da bize birdir Senin sözlerin yüklük kulağımızdan giren yüklük kulağımızdan çıkar. Söylesen de söylemesen de bir farkı yok. Bu, yani şu yöylüklerimiz üzerinde bulunduğunuz şu dün din. ya senin